Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya rabbike Bu senin Rabbinin kulu zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam asla mahrum kalmadım. <Gülüyor> Ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki. Bana da, Yakup hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle, Yârambi. Ya, kiria buyurdu Allah biz sana adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz daha önce kimseyi ona adaş yapmadık bu adı alan olmadı Aa! bii dedi nasıl olur benim çocuğum olabilir ki eşim kısır ben ise bir piri faniyim Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim? <gülüyor> Sana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu, senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, üç gün insanlarla konuşamamandır. <Gülüyor> Derken, mabetteki bölmesinden, halkının karşısına çıkıp, sabah akşam Rabbinize tesbih ibadet edin diye işarette bulundu. <Gülüyor> Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. <Sessizlik> Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. <Sessizlik> Anne ve babasına... İyi davranan hayırlı bir evlattı asla zorba ve isyankar biri değildi <Sessizlik> Doğduğu günde vefat ettiği günde diriltilip kabirden kalkacağı günde Selam olsun ona. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp, Doğu tarafında bir yere çekili verdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. Meryem irkildi ve ben dedi, Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir kimseysen, çekil yanımdan. <Gülüyor> Ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. <gülüyor> ''Nasıl oğlum olabilir ki, bana eli diyen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim.'' <gülüyor> ledir. Ama Rabbin bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu hükme bağlanmış olup bitmiş bir iştir." dedi. <gülüyor> Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sana unutulup gitmiş biri olaydım. Derken ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme, dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arka meydana getirdi. Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye iç gözün aydın olsun eğer herhangi bir insana rastlarsan ben rahmana oruç adamıştım de o sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım <gülüyor> onu kucağına alıp akrabalarına getirdi kız meryem dediler sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle yeah. Harun'un kardeşi Baban kötü bir insan değildi annem de iffetsiz bir kadın değildi Meryem bana değil çocuğa sorun dercesine, çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. <Gülüyor> de olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekatı farz kıldı. <Gülüyor> anneme saygılı hayırlı evlat kılıp asla zorba bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde öleceğim günde kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam, üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri, Meryem oğlu İsa konusunda, gerçeğin ta kendisi olan, Allah'ın sözü budur. Möke. Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğini şöyle olsun demesi kafidir. Ay. İyi bilin ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur. Sonra onun hakkında, bir takım gruplar, kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı, o mühim günün duruşmasında, vay o kafirlerin başına geleceklere! <gülüyor> Neler işitecek, neler görecekler onlar o huzurumuza gelecekleri gün. Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler bugün tam bir şaşkınlık içindedirler. <Gülüyor> sen o hasret ve pişmanlık gününü o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları ama onlar gaflet içindeler hala iman etmiyorlar onlar Kesin bir gerçektir ki, bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara biz varis olacağız ve ölümden sonra hepsi diriltilip bizim huzurumuza getirileceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an, o gerçekten özü sözü doğru biriydi, yani bir peygamberdi. Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu kutlara tapıyorsun? Yeah! baje sana ulaşmayan bir ilim geldi bana ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım ya afatila şey Babacığım, sakın şeytana ibadet etme, çünkü şeytan, Rahman'a isyan içindedir. Ya! Babacığım bu gidişle o Rahmandan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. Kadara. Babası İbrahim. Ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. <Gülüyor> İbrahim selamet esenlik içinde kal dedi Rabbimden senin için af dileyeceğim O gerçekten bana karşı çok lütufkardır İşte sizi de sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. <Sessizlik> Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip, Şam'a yerleşince, biz ona İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. <gülüyor> Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. <gülüyor> Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve Nebi idi. Hani ona Kurun sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. <Sessizlik> ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da Nibbi olarak ona ihsan etmiştik. <Sessizlik> Kitapta İsmail'i dağın. Gerçekten o, verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve Nebi'ydi. Ve <Sessizlik> halkına namazı ve zekatı tavsiye ederdi. Rabbinin razı olduğu biriydi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebiydi. Ve <gülüyor> Biz onu üstün bir makama yücelttik. uh, -huh. bunlar Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar Adem neslinden Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. <gülüyor> Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayıf ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. <Gülüyor> Ancak tövbe eden, iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar, cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Allah'ın kullarına gıybî olarak vaad ettiği dünyadayken görmek sizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vadi muhakkak ki yerini bulacaktır. <gülüyor> da onlar boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine son olacaktır. <Sessizlik> İşte bu cennetlere kullarımızdan Allah'ı sayıp, günahtan sakınanları bariz kılacağız.''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 Senin Rabbine yemin olsun ki biz onları da şeytanları da diriltip huzurumuza toplayacağız sonra da cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz <gülüyor>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 Sizden hiç kimse yoktur ki, cehenneme varmasın. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Doğru. Sonra Allah'ı sayıp günahlardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. <gülüyor> kendilerine açık açık okunduğu zaman, o kafirler iman edenlere dediler ki, bu iki zümreden, mümin ve kafirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir. <gülüyor>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 Hayır hayır. Taptıkları o on nesneler onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. <gülüyor>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 <gülüyor> Rahmanın huzurunda, söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefaat edemeyecek. Rahmanın huzurunda, söz almış olanlar <gülüyor> dışında, hiç kimse şefaat edemeyecek. Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler pek çirkin bir şey ortaya attınız. Neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. <gülüyor> Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü,